desteği için açık radiniicisi Bülent müfteoğluna teşekkür ederiz bu sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercmen Gürçak Canca ananı bulunca sinamı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli inan mı yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy, yaroy, yaroy. Dilgizli gizli, gizli, dil gizli, gizli. Nost gel o olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Göl den gölüye gider yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yol gizli gizli yol gizli gizli Gönül den gönül eyi yaroyi yaroyu yaroyu yaroyu yaroy yol gezdi gezdi yol gezdi kere öt bülbül ohu yar yar cana batarken cümle ale uykusu onda yatarken Kimseler görmeden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy yaro yaro. Gel gizli, gizli, gel gizli, gizli Hoyratlar görmeden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programındayız. Ben Zeki Coşkun. Bu programın dinleyicileri benimle sesimi yadırgıyabilir. Bavi'den sonra ve Ercüment Gürçay özdeşleşmiş durumda. Programın yapılmış ve sunucusu o 5 yıldır başarıyla sürdürüyor. Uzun soluklu olduğu kadar çok renkli, dinamik bir yapısı var. Bavi'den sonra zaten siz dinleyiciler biliyorsunuz. Ercüment geçen ay sağ olsun beni davet etti. Burada birlikte Can Yücel'i andık. Suyu Yücel'de, Yağmur Aydoşku'nda katılımlarıyla, katkılarıyla. O programda kendisi duyurmuştu. Bir daha konuştuk. Arada bir buluşalım demişti. Sağolsun. İşte o gün bugün. Erçimen abilden sonra hoş geldin. Hoş buldum zeki. Çok sağ ol. Ve Yağmur elde burada. Yine etu tamam. Yağmur elde sana da merhaba. Açık radyo ve abilden sonra tekrar hoş. Tekrar hoş bulduk. Çok teşekkürler. Yağmur gene uzaklardan Amerika Birleşik Devletleri'nden katılıyor aramıza. Peki bugün ne yapıyoruz? Öncelikle Açış'ta Gönül Dağı'yla ses veren Neşet Ertaş'ı anıyoruz. 9 yıl önce 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrılmıştı. Ve bugün 7 Eylül Neşet Ertaş'tan bir yıl sonra 27 Eylül 2013'te bir başka büyük sanatçı, sinema ve tiyatronun önde gelen ismi, oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı Tuncel Kortez'i kaybettik. Bavi'den sonra da Yedi doldurulacak iki büyük ustayı Neşet Ertaş ve Tuncel Kurt bize anıyoruz. Biz konuşmayalım bence. Nasıl ki Neşet Ertaş'ın sesini duyarak girdiysek programa Tuncel Kurt sizde de kendisini anlatsın bize. Bahçecik'te 1936 1 Şubat'ta doğmuşum. 1 Şubat 1936.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 Madem bir ses ve saz sanatçısını konuşuyoruz, Neşet tartışamıyoruz. O zaman önce müzisyenler kurdu. Ercüment Gürçay Ruhi öğrencisi, dostlar kurusunu bugüne taşıyanlardan birisi. Yağmur Ali'de bazı programlarda onlara eşlik etti. Ayrıca da omuzunda sazıyla gitti Amerika'ya, Berkeley'e. Orada bir müzik topluluğu oluşurdu arkadaşlarıyla. Ben aradan çekileyim. Ercüment seni dinliyoruz. Neşet Ertaş için ne söylersin bize? E, zeki. Yani yaşı radyo günlerine yetişenler hatırlayacaktır. İşte TRT Radyosu'nun halk Müziği programlarında anonslar duyardık. Şimdi yöre sanatçımız Ahmet'ten, Mehmet'ten bir türkü var sırada. E, belki de o günler duymuşumdur Neşet Ertaş'ın sesini ilk kez. Tam hatırlayamıyorum inan. E, i̇lk hatırladığım liseyi bitirdiğim sene, 1979 yılı yazında çalıştığım marangozhanede e, bir dinlediğim kasetten duymuştum e, Neşet Ertaş'ın sesini. E, i̇şte Ruhi Suyu daha öncesinden biliyordum, i̇şte tanımıştım e, Türkleri hem geleneksel yorumlarıyla hem de Ruhusu'nun modern yorumuyla hep dinledim ve çok sevdim. Yani programda da e, ara sıra türkülere yer verdiğim e, bölümler yapıyorum. Neşet Ertaş'ı 2012'de 74 yaşında e, kaybetmiştik işte. Sazırdım, sözünü geride bırakıp bu dünyaya veda etmişti. Hakkında çok şeyler yazıldı, söylendi. Yani ben onun için ne diyebilirim? Çocukluğum işte radyonun başında geçti ve ağırlıklı olarak da bir Balkan müzikleri benim hayatımda yer ediyordu. İşte ruhi suyla, e, türkülerin farklı bir yorumuyla tanışmıştım. Neşet Ertaş yani herkes gibi çalıp söyleyen sıradan bir sanatçı değildi bence. İşte Türkiye'yi bağlamaya bağlamayı Türkiye. Bu kadar yakınlaştıran ve yakıştıran yani adeta işte birbirlerinin içinde eritip yok eden ikinci bir sanatçı bulmak çok kolay değil. <gülüyor> i̇şte Başkent Ekspresi ile İstanbul'dan Ankara'ya giderken o sınırsız Oscar manzarasında Neşet Ertaş'ın sesini dinlerdim. Yani türkü rönesansının babası olmasının yanında Neşet Ertaş aynı zamanda bana göre bir caz vermiş sanatçısı. Yani gırtlağını olağanüstü bir şekilde kullanan bir e, müzisyen. İşte türkülerinde acısıyla, hüznüyle, aşklarıyla ve sevinçleriyle işte türk, e, Türkiye insanının, bozkırlarda, tarlalarda... Daha son de regi tarzında denildiğini söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. evet. Yani bu, bu özellikleriyle işte Amerikalı blues sanatçısı neyse evet. Neşet Ertaş da bence aynı yoldan yürüyen bir... Türkiye'li bir sanatçıydı. Yağmur dediğim gibi müzikle ilgili e, genç isim diyebiliriz. Neşet Ataş Türkiye'yi de değilken dünyaya geldin ama Neşet Ataş Türkiye'ye dönüşüyle birlikte e, müzikle de tanıştın diyebiliriz. Senin için ne ifade eder? Ben e, şöyle bir anıyla aslında başlamak isterim. Sadece benim için değil. Bence yani Türkiye için e, Türkiye'de Öz özellikle de müzikle ilgilenenler için ifade eder. Ve genel olarak onu biraz Hı -hı. E, anlatan bir e, anım. Yanlış hatırlamıyorsam yıl 2018 ya 2019 yazı. Beşiktaş rühtimi saat gece 2. E, ben e, bir hafta sonra e, Amerika'ya döneceğim. Onun biraz hüznü içindeyim. E, yazı Türkiye'de geçirmişim. E, ve e, bir arkadaşımla beraberim. E, eve dönesim pek yok. Düştüğünde e, oturup bağlama çalan bir takım abiler var. E, gel dedim, şunların yanına karışalım. Tabii bizden e, yaşları biraz büyük. E, yani işte biz e, 20 yaşlarındaız, onlar e, 50-60 yaşında insanlar. E, abi dedim, e, ben de aranıza karışıp bir kitapı atabilir miyim? Neşe taştan bir şey çalabilir misin? dediler. İşte çaldım. Eysel ben bir şey çalabilir misin? dediler. Çaldım. Suni dediler Çaldım. Ve şunu fark ettim. Neşet Ertaş diğer ya dediğin iki isimle beraber, Vehsel Levan, ve Masrui ile beraber bir tür intihar, bir tür sınav. Herkes e, bağlama çalmaya, e, müzik yoluşmaya e, e, çalışan herkes için bir sınav. E, niye böyle? E, çünkü e, Neşet Ertaş, Neşet Baba birleştirici bir öyle. Son Abdal denir kendisi için doğrudur. E, abdallık geleneğinin. Son temsilcisi, abdallık dediğimiz bir yandan evet işte e, düğünlerde, şurada, burada e, çalgıcılık yapmak ama bir yandan da e, usul erkem dediğimiz, terbiye dediğimiz e, o toplumsal bağın, toplumsal tutkalın tabiri caizse yayıldığı bir e, kurum, e, ana malzemesi dil olan, kültür olan yani bir halkın e, bir bütün tarihinin bir sentezi olan bir halkın. E, Zanaatkar kurum zanaatkarı yani sanatkardan ayrı tutmak sizin söylüyorum burada. Hı -hı. Ee, ve bu geleneğin son temsilcisi, tabii e, hayat şartları e, değiştikçe, köyden kente görüş devam ettikçe e, abdallık kurumunda altı oyuldu. Halk bilgeliği dediğimiz, e, o muhteşem, e, zengin, toplumsal tutkal bozulmadan e, kaldı diye düşünüyorum. Ee, ve Neşet, Neşet Baba da onun bayrak tarihiydi. O sebeple de e, hepimizin e, ustasıdır, babasıdır. Hepimizin de e, sınavıdır. Neşet Ertaş da uzun yıllar gurbette yaşadı. Evet. Ee, hatta 2000 yılında ben onu tanıdım. İstanbul'a yeni dönmüştü. İşte Hı -hı. Insan, Hı -hı. Insan, e, açık havada bir konser yapmıştı. Sıcak bir yaz akşamıydı. Tıklım tıklım duruyordu. Ya ilk kez onu orada canlı dinledim ve bu nedenle de kendimi şanslı hissediyorum. Hatta arada biz de oradaydık. Ayak üstüyle. Biz diye. de oradaydık. Kısaca bir bakalım Neşet Ertac kimdir diye 1938'de doğdu. Babasıyla ki onun ifadesiyle Muharemusla, Muharrem Ertaş'tan bahsediyoruz. Bozakları e, gerçekten 20. yüzyıla taşıyan. Hatta Neşet yoluyu da 21. yüzyıla taşıyan isim e, babasıyla e, Muharrem Ertaş'la Kırşehir-Yozgat çevresinde düğün çalgıcılığıyla yetişti. 14 yaşında Ankara sonra İstanbul'un yolunu tuttu. İlk planı Şençalar kardeşlere yaptı. Pavyonlar da Sadevlerinde çaldı söyledi. Ankara radyosunda yurttan seslere mahalli sanatçı olarak kabul edildi. 22 yıl radyoda çaldı söyledi. Ve tabii piyasaya da çaldı söyledi aynı zamanda. Bir dönem saz yapımı işine de girdi. Bu işe girmekle kalmadı. Sazın teknesini, karnını büyüttü, tellerini arttırdı. Kendine özgü bir çalıp söyleme tekniği, üslubu geliştirdi. Biraz önce e, sizler de söylediğiniz bu işte e, bazen blues'a gidebiliyor, bazen caza gidebiliyor ya da son dönem nefesinin e, yorum kullanma biçimi büyük bir ustalık regi tarzına da yaklaşabiliyor. Ama bu zaten hep içindeydi. Belki bu bileşimden e, dolayı 1960 ve 70'lerden başlayarak onun türküleri sadece ustamalı değil kendi e, işte, garip bir e, mahlasını kullandığı garip mahlasıyla e, yazdığı sözler ve yorumları e, Türkleri dilden bile dolaştı. Zeki Müren'de, Müzeyyen Sener'da, da ve bir dizi başka isim. Farklı türlerde yorumladılar Neşet Ertaş'ı. Ama bana sorulursa ben saz ve söz e, bir müzisyenden de öte, belki Yağmur'un biraz önce söylediklerini de e, dikkate almakta yarar var. işte bu, bu abdal e, geleneği. Bu tam bir bilge e, benim için Neşet Ertaş. Okul yüzü görmedi dedim galiba biraz önce ama en sevdiğim Türklerden Yolcu'da iki dizesi çok anlamlı gelir bana. Garip bülbül gibi feryat ederiz, cehalet elinden küskün kederiz der. Bu yani hakikaten cehaletle boğuşmak dediğimiz şey. Yani yol yoldan bilmezlikte şey yapabilirsiniz ya da işte azgınlıkta diyebilirsiniz ya da Kendinden başka bir şeyi gözetmemekle diyebilirsiniz. Eğitim bunları ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla evet bir halk disiplininden, halk eğitiminden gelerek onu bizlere taşımış olan birisi Neşet Ertaş. Kendi eşliği babasının sazının önünde köçeklik ederek hayata adım attı. Bütün hayatı saz ses avazla geçti. Yaşarken anıtı dikildi. Devlet sanatçılığı unvanı verilmek istendi kendisine, reddetti. Ama 2009'da UNESCO'nu yaşayan insan hazileri arasına aldı. Hakkında belgeseller yapıldı, filmler çekildi. Hatta şu sıra birileri daha yapmak istiyor ve aile buna Neşet'in vasiyeti nedeniyle itiraz ediyor. Ne olacak bilmiyorum. Kitaplar yazıldı ve bir romana da onun adı verildi. Herkesin Neşet tartış sever roman adı. Peki, Neşet Ertaş kim derseniz ünvanı bol ee, biraz önce e, Yağmuray'a söyledi aptalların sonuncusu bunlardan bir tanesi o kendi söylemini de sadece çalıp, e, söyleme tekniği değil dilini de kurmuş olan birisi mesela işte ayaklar turabı gönüller hizmetçisiyim der Lertlerin ortakçısı diye İşte işte çağın karacı olanı denir Kut bu Abdalan denir Denir de denir ee, Dolayısıyla Biraz burada sısmak lazım Neşet Ertaş'ın kendisini dinleyelim Doğduğum il Kırşehri Orta Anadolu bölgesinde Kurulmuş yağışları az Bağlık bahçelik ve Daha ziyade koyun yetiştirmeye Ve buğda ekimine Elverişli Bir araziye sahiptir Şehrin kimler tarafından kurulduğu kesin olarak belli değildir. Çevrede yapılan kazılarda pek çok Hitit eserleri bulunmuştur. Bizanslılar zamanında belli başlı kasabalardan biriydi. 1071 Manazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklular tarafından zapt edilmiştir. Selçuk devletinin yıkılmasıyla Damışment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 biri olmuştur. Kırşehir'den geldik tekrar bugüne. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programındayız. 9 yıl önce 25 Eylül 2012'de kaybettiğimiz Neşet Artaşı anıyoruz. Neşet'in hayatımızdaki yerini Neşet diyorum kusura bakılmasın. Çünkü halk öyle diyor. Benim çocukluğum Sivas'ta geçti. Belliğimi yok diyorum. Kimsenin Ertaş lafını ettiğini hatırlamıyorum o zamanlar. Küçük bir ülke yaşlı genç herkes diyordu. İlginç olan şu, hiç yüzünü görmediği, sadece sesini sazını dinlediği birini, tanıdığı arkadaşı yakını gibi görüyordu insanlar. Ve bu sözünü ettiğim dönem 1970'lerin ilk yarısı. Henüz televizyon yok oralarda. Okul, okur-yazarlık oranı çok düşük. Gazete, dergi, hak getiren, radyo ve 45'lik plaklardan başka medya yok. Ama o TRT anonsuyla Kırşehirli mahalli sanatçı Neşet Ertaş değil, Herkesin neşeti. Dolayısıyla evet o, o Zafer e, İlbas'ın e, 2017'de yayınlanan romanının adını tekrarını da analım. Herkes Neşet Ertaş'ı sever. Neden böyle? E, siz ne dersiniz arkadaşlar? Neşet Ertaş'ı niye seviyorum? Az önce de bahsetmiştim bu işte radyo günlerini yaşadım. Daha çok tabii Balkan kökenli biriyim. Balkan radyolarını hı hı. ağırlıklı olarak e, dinleyerek geçti işte, çocukluğum ve işte Yunan radyolarını. E, o müziklere e, çok kulağım alışık tabii ama ruhsuyla e, Türkülerin e, varlığını hissettim diyebilirim. Yani ruhsu bence en güzel yaptığı iş yani Anadolu'daki Türküler'i kentli insanların e, kulaklarına taşıdı. Hı hı. Tabii o batı tekniğiyle eğitimi almıştı. Kendi tekniğiyle o türküleri söyledi. Ama ben Neşet Ertaş'ta aynı duyguyu yaşadım e, Zeki. Çok da e, yani, o söylüyorsun. Ruhis'dan sonra e, türküler olan sevgimin bir diğer kaynağı da Neşet Ertaş oldu. E, o yüzden de ben Neşet Ertaş'ı yani, çok seviyorum. E, Yavur senin bu konuda ekleyeceğin bir şey var mı? E, Neşet Ertaş çok e, özel bir kesişim noktasında. Tarihin, Türkiye tarihinin e, e, sahnelere çıkmaya başladı. E, bir yandan az evvel bahsettik, abdallık geleneğinin son bulduğu e, bir dönem. Bir yandan da e, geleneksel müziğe, bu sefer kentten farklı farklı biçimlerde dönüşün olduğu e, bir türkü rönesansı dedi e, Ercümant e, Üstadımız. Az evvel, e, doğru, e, tam o dönem 60'larda e, bir türkü rönesansının olduğu bir dönem. Ve Neşet Ertaş, herkesin artık kaybolan, kaybolmakta olan geleneği Huni yöntemlerle biraz yeniden yaşatmaya çalıştığı zaman da e, o geleneğin hakiki son temsilcisi olarak e, gündeme geldi. E, bize, hepimize e, sanıyorum, e, yani e, ister İstanbul'da, ister Ankara'da, ister İzmir'de, ister Adana'da, büyük şehirlerde yaşayan bütün e, göçmen kökenli, ama Anadolu, ama Balkan kökenli, ee, hepimizde artık e, yitirilmekte olan bir takım e, değerlerin e, hatırlatıcısı olarak var oldu. E, öte yandan da ama bunu gayet bilinçli bir şekilde kendi e, diliyle, kendi söylemiyle, kendi e, tekniyle e, kente de hitap eden, e, artık e, işçileşmiş, e, kentlileşmiş e, olan e, insanlara da hitap eden bir şekilde yapmayı becerdi. Kendi tabiri gölgeye gide, girenin gölgesi olmaz e, diyordu. E, o da e, mesela kendi babası Muharrem Ertaş'ın e, gölgesine girmekten ziyade e, kendi gölgesini hepimizin üzerine e, yaymak için e, yeni yollar icat etti. Ve e, bu sebeple de hepimizin gönüllerine bir şekilde taht tutturdu. Çok güzel. Şey te Aynen, katılıyorum. Te teşekkürler. O zaman e, Ergümet birbirimizden habersiz ortaklaşa paylaştığımız o şenliği e, anımsayalım istersen. Neşet Ertaş'ın e, açık havadaki dinleyiciyi selamlaması ve oradan benim en sevdiğim Türklerden bir tanesi zülüf dökülmüş yüzü. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Zahmet ettiniz. Nerelerden geldiniz, nasıl geldiniz? Bu sıkıntılara katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz. Hepinizin geldiği yollarda yüzüm var, ayaklarınızın turabı, gömüllerinizin hızmaçısıyım efendim. Tekrar saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Bir türkü söyler, bir şey anlatmak için. O türkünün bir kelimesi kaybolsa, anlatımın anlamı kaybolur. Her şeyden evvel dikkatinize saygı duyuyor. Beni dinleme zahmetine katlandığınız için tekrar teşekkür ediyorum efendim. İnsandan üstün hiçbir şey görmedim dünyada. Ben insana aşık oldum. İnsan bizim analarımızdır. Biz erkekler olarak analarımızın oğluyuk, bize insanoğlu derler. Dünyadaki insanoğullarının hepsinin canı aynı candır. İçinde ruh olarak bizler ayrı ayrıyız. Analarımızın canı dünyada, hepsinin canı aynı can onların içindeki olan ruhlar da ayrı ayrıdır tabi biz yaratılmış can içinde yaratılmışız yaradan can içinde olan analarımız yaradanla beraber olduğu için ben gene yaşımı söylemek istiyordum ama dur dediler yaşını söyleme 40 yıl oldu iki büyük nimetim var biri anam biri yarim diyelim Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden? Tabi anamız bir yandan bize karşılıksız verdi sevgisini aşkını rahminden itibaren dünyaya geldik karşımıza bir kız çıktı bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi bizde sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar? Dünya yalan değil efendim. Bu bir kahır sözüdür. Aha gördüğümüz, görüştüğümüz, konuştuğumuz, yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız yalan mı? Yalan değil. Gerçeğin ta kendisi ama arz ettiğine, arzusuna ulaşamamış, muradını alamamış, yalan dünya demiş, kahretmiş gitmiş. Bu bir yalan dünya sözü bir kahır kelimesidir. Ben de onlardan biriyim. Biriydim, biriyim biriyim Ee, Ercüment biliyorsun bir de o konser 30 yıllık aradan sonra bir dönüş. Çünkü e, 1970'lerin ikinci yarısında ciddi sağlık sorunu yaşadı. Kelimenin gerçek anlamıyla kısmi felç yaşadı. Yani parmaklarını kullanamaz hali. Ve sahnede yaşıyor bunu. E, i̇ki yıl burada e, tedaviden sonuç alınanıyor. Başka etkenler de var tabii. Bu tedavi edilemiyor ama gerçekten o dönem Sadece onun değil, başkaları da benzer şeyler yaşadılar, çöküşler yaşadılar. Türkiye'nin ortamı bu. Kültürel anlamda e, da, ekonomik anlamda da, e, toplumsal dönüşümü yönlendirememek anlamında da birisine e, felç iniyor. Öteki e, işini, gücünü terk ediyor, memleketi terk ediyor. Ve e, Neşet Ertaş da sağlık nedenleriyle ve burada da işini yapamamak fiziksel olarak kendi de olarak işini yapamamaktan, Almanya'ya gitti ve bu bir küsmeydi kendi ifadesiyle. O dönüşü sağlayan bu yıl kaybettiğimiz Hasan Saltık. Aslında bugün eğer biz Neşet Ertaş'ı konuşuyorsak, Neşet Ertaş'ı e, yeni kuşaklara e, dinleyebiliyorlarsa, bunu büyük ölçüde biz Hasan Saltık'a borçluyuz. Çok doğru. Evet, burada bir ismi daha zikretmek lazım. O dönem Kültür Bakanlığı'nda görevli olan Bayram Bilge Toker. <Gülüyor> ee, i̇kisinin iş birliğidir. Bayram Bilge Toker ve e, Hasan Saltın iş birliğidir. Çünkü 1999'da e, Bayram Bilge Toker onunla ilgili bir TRT'ye belgesel hazırladı. Sonra kitap yaptı. Hasan Saltın buluşmasını sağlayan da Bayram Bilge Toker'dir. Onu burada almamız gerekir. Hasan Sağtık bu konseri nasıl ikna ettiğini e, söylüyor kısaca, ve sahneye çıkmadan önceki hali söylüyor. İsterseniz onu da dinleyelim kısaca. Ben konser vermeyeli yıllar oluyor işte Almanya'da çünkü artık düğünlerde ne, veya evet, evet. şeylerde çirkiyor. Ne salonu dedim açık hava salonu. İşte beş bin altı bin kişi alıyor dedim ayakta falan. Mümkün değil ben gelemem. Dedim geleceğim. Sen gel bu konserini ver. O da zannetmiş ki Kırşehirliler İstanbul'daki şeyler. Abi dedim bak. Bütün üniversite öğrencileri burada olacak. Dolayısıyla hani sen konserin çık, oku. Nasıl okuyorsun? İkna ettim geldi. Zaten ilk defa döndü diye bütün medya basın peşinde. Neşit Ertaş döndü 30 yıl sonra konser verecek diye. O açık havayı yaptık. O da seyirciyi görünce zaten şoka girdi. Yani o kadar salonu. Bizim Şener Şen Hasan dedi bir kulise gidelim dedi. Onları da hemen tanıştırdım. O Şener Şen'i görünce de rahatladı. Biraz şeydi gergindi. Şener Şen'i görünce, seyirciyi görünce ya Hasan dedi bizim ablalları perde arkasından bakıyor kalabalığa. Bizim ablalları göremedim dedi. Onlar gittim. dedi muhtemelen ceplerinde para yoktur Hasan dedi. Onlar kesin dedi, dışarıda dedi. iç ceplerinde de kaşıklar vardır dedi. Onlar olmadan olmaz, yazık. Benim gariplerimi içeri al dedi. Ben de Mustafa Boz'a söyledim. Gerçekten açık havanın dışına çıktım, bir park yeri vardı orada. Bütün zaten tiplerinden belli oluyor kırşehirli oldukları. Gerçekten de bir 70-80 kişi orada oturmuşlar. Neşet 30 yıl sonra gelmiş ya. Dışarıdan dinleyeceklermişim. Onları da ara merdivenlere oturtturduk. Onlar zaten öyle bir şov yaptılar ki o kaşıkları çıkardılar, şeyleri yaptılar. Şahane bir konser oldu. Neşit abi de zaten onları gördükten sonra coştu iyice. Neşit abinin Türkiye ile barışma seansı budur. Yani buradan böyle yıkılıp gidip yepyeni bir dinleyici topluluğuyla. Ve yeni, hem çevresi değişiyor hem dinleyici kuşakları değişiyor. Ve sanki sıfırdan başlamak gibi. Evet. Ee, bir tek şunu söyleyip bir, e, noktalayacağım ben. Şimdi e, zaten sizler de belirttiniz. Bir yandan otantik yapıyı, geleneği müthiş bir ustalıkla biliyor, hıfsetmiş bir vaziyette. Öte yandan piyasa müziği diye anla, yani, un kapanı müziği diye anla, sazeli, e, işte, e, pavyon, Buranın da başka bir dinleyicisi var. Burayı da yaşıyor adam. TRT'nin disiplini yaşıyor. Burayı da yaşıyor. Bir yandan bu müziği İstanbul'a, metropole taşıyor. Ama İstanbul'daki ritmi de kendi sasına ekliyor. İki dünyanın arasında bir tür tercümanlık yapıyor. Bu bir dönüştürme aynı zamanda. Özgünlüğü buradan geliyor bana sorulursa. Hatta onu da burada analım. Oğuz Aral biraz bu özelliklerinden dolayı hatta Neşet Ertaş şey derdi. Ben Muharrem Usta'nın türkülerini, bozdaklarını çerçeveledim derdi. Bu çerçevelemek işte zamanı uyarmak, ritmini düzenlemek. İşte biraz bunlardan dolayı o müthiş bir halk müziği tutkunuluğu Oğuz Aral müzisyen, mizahçı olarak inir. Eğer aranırsa derdi, e, Neşet Ertaş bizim ilk popçumuzdur derdi. Doğru bir saptama olduğunu düşünüyorum. Şimdi nereye koyacağımızı bilemedik. Siz biriniz dediniz ki e, caz dediniz, biriniz dediniz ki bluz dediniz, biriniz dedik ki reydi dedi, biriniz abdal dediniz. Evet. E, bir de e, popçu çıktı ama hepsi ve Neşet o başka bir şey değil. Peki evet. e, Neşet Ertaş'ı buraya taşıyan taşınmasına yeniden dönüşüne... E, Ön ayak olan Hasan Saltık bir yere daha taşıdır. Karz Dağları'na taşıdır Neşet i̇stersen, kim var? Çamlıbel'de. Tüm Ve Menent Hanım tabii onu da unutmayalım. Şöyle istersen o gelenekten kısaca bir söz edeyim mi dinleyicilerimize Zeki? Yani nasıl bir geleneği canlandırdılar orada? Tuncerel Kurtis yaşamının son yıllarında Kaz Dağları'nda yaşadı, doğanın içinde, işte Edremit'in çamlı bel kasabasında, eşi Menent Kurtiz ile birlikte orada yaşadı. Hasan Saltık anlatmıştı, yani hemen yanındaki eve ondan satın almasını istemiş. Ee, ve, e, Hasan da işte evi alarak yazlarını çamlı belde geçirmeye başlamış. Bu köyün yer aldığı yerde çok eski bir Türkmen geleneği yaşanırmış bir zamanlar zeki. Ee, işte kökleri çok eskilere, çok tanrılı dinlerdeki. Hasat şenliklerine kadar giden bu gelenekte hasattan sonraki ilk cuma köyün meydanında kazanlar kurulur. İşte çevre köylerdeki köylüler, yoldan gelip geçenler hafta sonu ağırlanır. İşte konuk edilirlermiş evlerde. Tuncel Kurtiz bu geleneği yeniden canlandırmak için adım atmış. 2007'de ilk hasat şenliğine Neşet Ertaş'ı davet etmişler. Yani biz de 2012 yılının Ağustos ayında Mavi Notal Türkleri topluluğuyla Edremit Çamlıbel zeytin bağındaki bu hayır yemeğine konuk olmuştuk. Yani üç gün, iki gece. Unutulmaz bir hafta sonuydu benim için. İşte türküler söylemiştik. Tuncel abi yeni çıkmıştı kalp ameliyatından. İşte elinde asasıyla dolaşıp bizi gezdirmişti çevrede. İşte denize bakan o yamaçta yarılan zeytin ağaçlarının gölgesinde. Birlikte türküler söylemiştik. Hatta şey Tunceli abi o günlerde 2001 yılında başlamış. ilk adımın attığı uzun vadeli bir projesi varmış. Homeros'un İlyada destanını Homeros. evet, 10 yılda tamamlanacak bir film ile yeniden yorumlamayı düşünüyordu, bahsetmişti bize. Hani belki de Kaz Dağları'nda veya Ege'de bir amfiteyatroda o oyunu 10 bin kişiyle sahnelemek istiyordu. Şey diyordu, yani hayatımın sonuna kadar hep bir yaratma duygusu içinde yaşayacağım. Az zaman kaldı, çok iyi çalışmak lazım, sağlıklı olmak lazım, yaşamak güzel şey diyordu. Yani oyunun muhabbetini yapmıştık. Hatta konuşmuştuk işte Mavi Nota Korosu'yla acaba oyunun şarkılarını biz mi söylesek falan. Ya yani şey diyordu ya okuyamadığım o kadar çok kitap seyredecek o kadar çok film yazılacak o kadar çok hikaye var gidiyordu diyordu. Ama ne yazık ki ömrü bunlara yetmedi. E, Tuncay Kurtiz e, benim için e, Yılmaz Güney'in e, muhtemedi. Çünkü Tuncay Kurtiz Le, yani, Umut filmi e, şeyle özdeşleşmiştir. Yılmaz de özdeşleşmiştir. Doğrudur. Ama Tuncel Kurtiz'i ayıramazsınız oradan. Benim çarpıldığım e, öğrencilik yıllarımda birinde lise öğrencisiydim, diğerinde üniversite öğrencisiydim ya da hatırlamıyorum. E, ama bir filmden çıktığında böyle e, boğazımla Tıkanmış bir yumruk duygusunu hiç unutmuyorum aradan şu kadar zaman geçti. Sürür. Birisi bereketli topraklar üzerindedir öteki sürüdür. İkisinde de kutuncal var yani şimdi bakıyorsun öte duvarda bakıyorsun Şimdi bir gardiyan müthiş müşrik bir koruyucu adam ötekinde gaddar bir adam ötekinde çaresiz bir adam <gülüyor> hepsinde var bu adam şey sonunda da dönüp Ramiz dayı oluyorsun <gülüyor> ee, gibi. Evet. Ebu e, Suud ya. Son Ebu Suud. E, doğru, doğru, doğru, doğru. E, evet, e, Ebu Suud'u şey, sende oldu. E, üç masalcıya evet. can verdi şeyde. İnat hikayelerinde biliyorsun Latif. İnat Latif Şah, Ecavaz Şah o. E, müthiş şey bir oyuncu. E, portfolyosu geniş bir oyuncu. E, bu kadar farklı roller. Bir de farklı ekoller. E, yani e, Becerdiğin yorumu tamamen e, dediğin gibi bambaşka ha. bir ekoll. E, öyle... Türkiye'de çok bilinmez Peter Brook'un yanında oynamıştır. Peter Brook Shakespeare Pire Tiyatrosu'ndan yetişip sonra Arto Eko'lu'nden, Fransız avantgardından etkilenmiş bir yönetmen. 9 saatlik, 12 saatlik oyunlar, bilim değil, oyunlar sahneye koyar. Mahabharata. Aynen öyle. Bir Hint destanında. Şakuni. O da yani yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam yolda görüp Tuncay Kurtiz'i ee, ben bu adamı istiyorum kendi oyunda <gülüyor> e, diyen falan filan bir adam. Ee, 1985'te. Arapça, Arapça bilmeden Arapça oyunda sahneye çıkan bir adam Tunçay Kurtis. Böyle yani Ar Arthur Shakespeare, Brecht, Yılmaz Güney. Yılmaz Güney zaten başlı başına bir ekol. Bütün dünyayı e, fiziken ve e, entelektüel anlamda bu şekilde turlamış e, müthiş evet. bir oyuncu şey diyorlar işte e, Ramiz Dayı rolüyle tekrar işte ünlü oldu falan filan. Ya Ramiz Dayı Tuncay Kurtiz olmasaydı ünlü olabilecek miydi? Asıl ona Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok, çok doğru. Şu, şu çok ben... ilginç gelir bana. E, Ercümen sen daha iyi bilirsin. E, yaşam öyküste de bakmıştım e, hatırladığım kadarıyla. E, yanlış hatırlamıyorsam Ecemik doğumlu veya babası orada görev yapıyor. E, ya vali yardımcısı ya kaymakam Sanki böyle ana rahmine dönüş gibi Kaz Dağları'na gidişle, yani biraz e, ister e, Homeros'u da dahil edin, e, Tabii. orası İda Dağı biliyorsunuz işte. e, e, Ve orada bütün kökleri, şimdi senin söylediğin gibi e, Homeros dahil ya da e, e, şey, e, hasat e, şenliği, şükür yemeği dahil olmak üzere, o coğrafyanın, o tarihin bütün her şeyini e, yeniden bugüne taşımak gibi bir e, çabaya yöneliyor. Onun için müthiş e, değerler bunlar. Ben e, ondan şeyi dinlemiştim. Sahnede Bedrettin'i izledim. E, çok etkilenmiştim. Bir de onun bir konuşması var. Anadolu'yu terk etmeyeceğiz dedi. Dünyamızdaki, planetimizdeki kaynaklar bütün insanlara...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 İki yerli ve iki evrensel değerimizi konuşuyoruz, anıyoruz. Neşet Erteş ve Tunçay Kurtiz. Bu coğrafyada ne varsa onlar bize yeniden gösterdiler, bizi biz yapan şeyleri yeniden anlattılar, yeniden söylediler, yeniden dinlettiler. Onun için borçluyuz. Tunçay Kurtiz'li iki özelliğini hepimizin. Ee, özellikle e, yaşı biraz daha genç olan insanlar için e, yüreğine kazıması hakikaten gerekiyor. Bir yaşına başına bakmadan son derece disiplinli ve e, özverili bir adammış. E, yani işte son bu e, Ezel dizisindeki rol arkadaşları bile anlatıyor. Her repliğini yaza yaza, eliyle defalarca yaza yaza ezberleyerek e, çalışan, ben hani eleğimi, e, unumu eledim, e, eleğimi duvara astım demeden en genç, en e, Tecrübesiz oyuncu gibi neredeyse e, disiplinli bir şekilde çalışarak rolünü hazırlanan bir adam. Birincisi, ikincisi e, Yılmaz Güney'den bahsettik. Yılmaz Güney ile çıktığı sosyalizm yolundan da zerrece ödün vermeksizin. E, ömrünün son yıllarındaki röportajlarında hala kapitalizmin 500 yılda dünyayı nereye getirdiği malum diyerek değerlerinden ödün vermeksizin devam ettiği ve e, işte grup yorumla olsun başka e, siyasi tutaklarla olsun vesaire vesaire e, sürekli dayanışma içinde olarak hayatının sonuna kadar e, bundan ödün vermeden yaşayan e, bir sanatçıydı. Ruhu şad olsun. Tuncel Kurtiz ve e, Neşet Ertaş yani hepsi de bizlere her zaman hayatın işte ancak güzelleştirerek değiştirilebileceğini dönüştürülebileceğini anlattılar. Yani Hani belki o güzel günleri göremediler ama yani görmüşçesini anlattılar. Tuncel Kurtis'in, Neşet Ertaş'ın ve yani aynı çizgide... Yılmaz Güney'i e söyleyelim, Hasan Sağdığı tabii, da tabii, Çok insan. Yol çok arkadaşları insan. bunlar. Hepsinin... Hepsinin ruhları şen olsun, devileri evet, daim olsun. Bir dönelim isterseniz. Ee, o zaman e, Kardeş Türküler e, 1997'deki ilk albümünde Neşe Ertaş'a e yer vermişti. Sonra e, Bahar albümünde hatırladığım kadarıyla bir hatta birlikte de sahneye çıktılar. Albümde de birlikte seslendiriyorlar. Ah, bahçe duvarını açtım. Tamam. Evet onlarla tamam. beraber kapatalım isterseniz. Tamam, iyi programı kapatırken ben çok keyif aldım Zeki, onu söyleyeyim. Yani ilk Yağmur hı. ve seninle birlikte Teşekkür yaptığımız program. Teşekkür ederiz, sen de bizi e, bu işe ortak ettin. Öncelere <gülüyor> <gülüyor> bıraktığımız <gülüyor> şarkıları e, birlikte... Yani, yani devamı gelecek tabii ki. Evet. Önümüzdeki aylarda yine konuşalım. Hatta az önce sen e, şey, Yağmur'la e, muhabbetini yaptık programdan önce. Onun hazırladığı bir Paul Raps'ın Ruhi Su, e, hı hı. üzerine bir çalışması var. Bence e, onu bir araya gelip konuşalım. E, Tamam. Dili düşünüyorum. Aynen. Bu haftalık bu kadar diyorum. hoşça Hoşçakalın. Sevgili dostlar, Açık Radyo 95.0 Babil'den sonranın bugün de sonuna geldik. Babil'den sonranın eski program kayıtlarını ve bu programın kaydını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı bir de Instagram sayfası var. Oradan da programı takip edebilirsiniz. Programı... Kardeş türkülerin söylediği bir türküyle e, kapatıyoruz. E, bahçe duvarından açtım. Haftaya pazar artesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. E, ben Ercüment Gürçay, e, sevgili e, Zeki Coşkun ve sevgili Yağmur. Hepinize e, gönlünüzce yaşayacağınız güzel, e, huzurlu, umutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Teşekkürler. Hoşça Teşekkür ça Çadıvarından açtım, sarmaşıklı günlere dolaştım, sarmaşıklı günlere dolaştım. Öptüm sevdim, haleleştim. Öptüm sevdim, haleleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Malıl Acım şalın ince Bir bakışta yaktım beni, bir bakışta yaktım beni, derdinen bıraktım beni, derdinen bıraktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yaktım beni, yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele mail oldum 50 güler acın şalay ince Yeter nazileme bana, kayır nazileme bana. Gel görürüm bana kana, gel görürüm bana kana. Aşık oldum gülüm sana Aşık oldum canım sana Yanıyorum yanıyorum yanıyorum, yanıyorum hele Mayıl oldum kumucu güle Acem şanır ince acem şalın, ince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 Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Bülent Müftüoğlu'na teşekkür ederiz.